Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil Kardeşlerim İslam ordusu Bedir zaferinden sonra Medine-i Münevveriye geliyordu. Medine sakinleri de Peygamber Efendimiz ve selam'ın Bedir'den çıktığını Medine'ye gelmekte olduğunu öğrenmişlerdi. Medine'li müminler İslam ordusunu insanlığın öncüsünü karşılamaya heyecanla gidiyorlardı. İki dalga refa denilen yerde karşılaşıyorlardı. Medine'den gelenler mücahitleri kucaklıyor, tekbir getiriyor, tekbir ediyorlardı. Seleme bin Seleme radiyallahu an kendini tebrik edenlere şöyle diyordu: Tebriğe değer bir şey yok. Bağlı develer gibi duran bir takım saçları dökük ihtiyarları gördük ve onların işini bitirdik. Yaptığımız iş bundan ibarettir diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gülümsediler ve ''Arkadaşım öyle deme, asıl elebaşı durumunda olanlar onlardı.'' buyurdular. Biraz hüzünlü bir sesle, ''Useyd bin Hudeyr radıyallahu an ya Resulallah, zaferini Allahu Teala mübarek eylesin. Fakat... Yemin ederim ki senin muharebe etmek üzere değil Kervanı karşılamak maksadıyla gittiğini zannediyordum Böyle olmasa asla geri kalmaz mutlaka sizinle beraber giderdim diyordu Peygamber Efendimiz doğru söylüyorsun ey Huseyid buyurdular Onun iştenlikle durumunu arz ettiğini onaylıyorlardı Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye giriyor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 Vadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve aleyhimize toplanan düşman grupları tek başına dağıtmıştır buyuruyorlardı. Tevhidi dile getiriyordu. Yegane güç ve kuvvet sahibinin rahman Rahim olduğunu öğretiyordu. Medine'ye geldiklerinde Ramazan ayının son günleriydi. Tekrar oruçlarına başladılar. Ramazan ayı içinde geçen Bedir günleri sayısınca oruçlarını kaza edeceklerdi. Müminler öyle diyordu: "Allah'ım, senin hoşnutluğunu kazanma niyetiyle oruç tutuyorum." Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına ve onların şahsında ümmetine sesleniyordu. "Sahur yemeği için kalkın ve yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır." buyuruyordu. Resul Ekrem Efendimiz ve şerefli arkadaşları gece ibadetine düşkünlerdi. Onlar Mekke döneminde özellikle gece namazına özen gösterirlerdi. Onların hayatında gece namazı karanlığı yaran bir nur gibiydi ya da mezarın karanlığını aydınlatan bir nur gibiydi. Gecelerin sessizliğinde Rabbine yöneliş kulun gönül dünyasına bir abu hayat olurdu. Ruhun katmanları açılırdı. Rahman-ı Rahim'in rahmetiyle huzur ve sükun bulurdu. Bir kainat vardı, bir kul vardı, bir de kainatın ve kulun Rabbi vardı. Kul derin sessizliğin ve yalnızlığın içinde bütün varlığıyla Rabbini duyar, ürperirdi, titrerdi. Gönülde kaynamalar olurdu. Gözlerden tane tane yaşlar dökülürdü. İnsan varoluş sırrını terennim ettikçe derinleşirdi. Kendinin ve bütün varlıkların anlamlarını daha bir derinden anlardı Sahura kalkan mümin Gece ibadetine de kalkıyordu Hatta sahurlar Müminleri Gece ibadetine hazırlıyordu Gece ibadetini Hayatlarına kazandırıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sizden biri oruçluyken Fena söz söylemesin Cahillik edip Kaba davranışta bulunmasın Şayet bir başkası ona Fena söz söyler veya kavga etmeye yönelirse cevap vermesin. Ben oruçluyum diyerek kendine hakim olmaya çalışsın buyurdular. Oruç ne mübarek nimetti. İnsana olgunluk yolunun yolcusu ediyordu. Eline, diline hakim olmayı öğretiyordu nefsin arzularını yenmeyi talim ediyordu. Bir de olumsuz haller vardı. Bu olumsuz hallerin sahiplerine Peygamber Efendimiz nice oruç tutanlar vardır ki orucundan elinde kalan şey sadece açlıktır. Yine nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki bu kalkışlarında yanına kar olan sadece uykusuzluktur. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur.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 Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanın duyacağı iki ferahlık vardır. Biri orucunu açıp Allah'ın nimetini tattığı zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu ve orucunun mükafatını aldığı zaman. Allahu Teala'ya göre oruçlunun ağız kokusu sizin miske verdiğinizden daha değerlidir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü Oruç tutanlar bu kapıdan girecektir. O gün melekler tarafından nerede oruçlar diye seslenilir. Gelirler ve o kapıdan girerler. En sonuncu da girdikten sonra o kapı kapanır ve bir başkası o kapıdan içeriye alınmaz. Ya Resulallah, cennetin bütün kapılarından çağrılan ve giren olur mu? Bu soruyu Hazreti Ebu Efendimiz soruyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ''Evet ya Abâ Bekir, öyle ümidi ediyorum ki sen cennetin bütün kapılarından çağrılan mutlu insan olacaksın.'' buyurdular. Bedir Savaşı'ndan döndüğü ilk günlerde, Peygamber Efendimiz mescide giriyordu. Bir sahabi kadın, ''Ey Allah'ın peygamberi, oğlum Harise'yi nasıl sevdiğimi biliyorsun. O sizinle gitti fakat geri dönmedi. Eğer o cennette ise sabrederim. ''Şayet böyle değilse dökeceğim gözyaşlarını bir gör.'' diyordu. Genç Harise şehit kervanına katılanlardandı. Bedir Savaşı'nın şehitlerindendi. Peygamber Efendimiz sahabi kadına ''Neler söylüyorsun? Sen sadece bir cennet mi var sanıyorsun? Birçok cennet var. Senin oğlun da Firdevs cennetindedir.'' buyurdular. İçinde yangın olan anne, Artık savredebilirim diyerek ayrılıyordu Sa'd bin Ebi Vakkas anh, Hazreti Hatice annemiz tarafından Peygamber efendimizin dayısı oluyordu Cengaver bir insandı Peygamber efendimiz dayısına düşkündü Bedir savaşı bitmişti Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas Peygamber efendimize Ya Resulallah Senden bir ricam olacak Nedir istediğin ey Sa'd buyurdular Sa'd hazretleri şu kılıcı bana vermeni istiyorum. Hazreti Saad ganimetler arasında parlayan bir kılıç görüyordu. Bu kahraman insan hemen ona yöneliyor ve Resulullah'tan istiyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Saad'a O kılıç ne senindir ne benimdir. Ganimet taksiminde hissene düşerse alırsın buyurdular. Hazreti Saad teklifinden dolayı içi yanmıştı. İstememiş olmayı o derne isterdi ki ama istemiş bulundu. Sa'ad'ın düşünüşü acaba Allah'ın Resulü'nün zülfiyarına mı dokundum? Acaba onu üzen bir hâle mi neden oldum diye derin teessürlere giriyordu. Şimdi ganimetler dağıtılmıştı. Herkes hissesine düşen almıştı. Peygamber Efendimizin baldan tatlı gözleri birisini arıyordu. Gel ey Sa'ad buyurdular. Hazreti Saat'te hem heyecan hem korku vardı Bu duygularla Peygamber Efendimiz'e geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bu kılıcı sen benden istemiştin değil mi? Evet ey Allah'ın Resulü O zaman bu kılıç ne senindir ne de benimdir diye cevap vermiştim Ama şimdi bu kılıç benim hisseme düştü Ben de bunu sana hediye ediyorum buyurdular Hazreti Saat'ın gönlünde ağırlık anında kalkmıştı Nasıl da hafiflemişti Sevinç iş dünyasında dalga dalgaydı. Artık Saad'ın düşüncesi ufukları tarıyordu. Bu kılıcın hakkını vermeliydi. Er meydanlarında bu kılıç yere düşmemeliydi. Hazreti Saad ise tam da bu işin hakkını verecek olandı. Peygamber Efendimiz gel ya Ali buyurdular. Hazreti Ali Efendimiz süratle vardı. Peygamber Efendimiz elinde bir kılıç daha vardı. Hacacoğlu Münebbiha aitti. Kureyş arasında bu kılıç Zülfikar diye biliniyordu. Kılıcı Hz. Ali'ye uzattı ve ''Hediyem olsun." buyurdu. Hz. Ali Efendimiz Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından taltif ediliyordu. O şimdi Zülfikar'ın sahibi oluyordu ki o şahı merdandı. Ki o Haydar-ı Kerrardı. Şimdi o Zülfikar'ın sahibiydi. Meydanlar bundan böyle bileği bükülmez, sırtı yere getirilmez. Zülfikar ile önünde durulmaz bir kahraman görecekti. Hazretel Efendimiz destanlar üzerine destanlar yazacaktı. Ki o Zülfikar da onun için verilmişti. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam